Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Birleşmiş Milletler. Emisyon açığı raporuna göre eğer ülkeler 2030 emisyon hedeflerini tam olarak tutturabilirse dahi küresel ısınma bu yüzyılda 2,7 dereceye varacak. Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu iddialı 1,5 derece hedefine uyum sağlamak içinse kolektif çabaların 7 katı daha yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle Birleşik Krallık, COP26 yönetimi Glasgow'da alınacak nihai sonuç olarak 2023 yılına kadar yeni ulusal katkı beyanı talep etmeye hazırlanıyor. Bunu destekleyen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eski Başkanı ve Paris Anlaşması'nın mimarı Cristiana Figueres bir basın briefinginde 1,5 derece yolunda olduğumuzu garanti etmek için COP26'da hükümetlerin 2023'te geri geleceğine dair net bir anlaşma olması gerekiyor dedi ancak mevcut hedeflere ulaşmak için daha fazla destek isteyen gelişmekte olan ekonomilerin direnişiyle karşılaşıyor. Paris Anlaşması'na göre ülkeler planlarını veya NDC'lerini her 5 yılda bir güncellemeyi kabul etmişlerdi. Ancak savunmasız ve ilerici ülkeler hedefi arttırmak için 2025'e kadar beklemenin 1.5 derece hedefini mümkün kılmak için çok geç olacağını söylüyor. Bunun yerine ülkelerin Paris hedeflerine ulaşmada kaydettikleri tüm ilerlemenin resmi olarak değerlendirileceği 2023'teki küresel stok sayımından önce ve mümkün olabildiğince kısa sürede planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini savunuyorlar. Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim zirvesinin ilk gününde Ocak-Eylül dönemine ilişkin verileri kullanarak hazırladığı Küresel İklim Durumu 2021 raporunu yayınladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Birleşmiş Milletler Kurumları'nın verileri kullanılarak hazırlanan rapora göre 2015-2021 döneminde en sıcak yıl 2016 olarak devam edecek. Rapora göre geçen yıl atmosferdeki sere gazı yoğunluğu yeni zirveye ulaştı. Sere gazı yoğunluğunun küresel sıcaklık üzerindeki etkisiyle bu yıl Ocak-Eylül döneminde küresel sıcaklık artışı 1850-1900 dönemindeki ortalama sıcaklığa göre 1,09 derece daha fazla. Son 20 yılda hızlanan okyanus sıcaklığındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Okyanus, atmosferdeki yıllık antropojenik karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %23'ünü absorbe ediyor. İklim değişikliği nedeniyle küresel deniz seviyesi 1993-2002 döneminde 2,1 milimetre artarken 2013-2021 döneminde 4,4 mm yükseldi. Deniz seviyesindeki bu artış buz kütlesi tabakasındaki hızlı erimeden kaynaklandı. Yeşil Gazete'nin haberine göre Greenpeace Akdeniz bir açıklama yaptı. Hükümetin Ergene'yi kurtarma projesinin Marmara Denizi'nin sonunu getirmek üzere olduğunu bildirdi. Her gün... 280 olimpik havuz hacminde atık suyun Ergene'den Marmara'ya aktığını kaydeden örgüt şu uyarıyı yaptı. Sanayi atıkları Ergene nehrinin dünyanın en kirli akarsularından biri haline getirmişti. Şimdi bu atıklar borularla Marmara Denizi'nin derinlerine taşınıyor. Marmara Denizi daha fazla kirliliği kaldıramaz. Marmara Denizi'ne 32 yıldır atık boşaltımı yapılıyor. Deniz yaşamı için gerekli olan oksijen burada artık neredeyse yok. Marmara Denizi'ne daha fazla atık boşaltımı yapılırsa bu eşsiz iç denizimizdeki yaşam bitecek. Ergeni nehrine aratılmaksızın deşarj edilen atık suyun günde 700 bin metreküp olduğunu ve bu sayının %65'inin sanayi atığı olduğunu veriten Greenpeace, Aralık 2020'de Ergeni'den Marmara'ya derin deniz deşarjına başlandı. Takip eden aylarda Marmara Denizi'ndeki deşarj noktalarında toplu balık ölümleri gözlendi ve Mayıs 2021'de Müsilaj krizine tanık olduk. Yüzeyde yapılan temizlikle müsilaj krizi çözülmüş gibi gözükse de deniz dibinde kriz devam ediyor. Derin denizde şarjı yani diğer adıyla atık boşaltımı evsel ve sanayi atıkların deniz ortamında seyreti, seyreltilmesi yöntemi. Aralık 2020'den itibaren Ergene'de de atık yükünü üstlenen Marmara artık buna dayanamıyor. Sanayi atıklarının Ergene'den taşınarak Marmara Denizi'ne boşaltılması Ergene'yi kurtarmayacağı gibi Marmara Denizi'nde sonunu getiriyor. Çözüm, sanayi atıklarının kimyasal arıtma yöntemleriyle yerinde arıtılarak tarım ve sulama faaliyetleri için geri kazanılması. Yolojik arıtma, kimyasal sanayi atıklarını arıtmak için yeterli değil ve olamaz. Marmara'yı kurtarmak istiyorsak sanayi atıklarını denize boşaltan vanalar acilen kapatılmalı, dedi Greenpeace Akdeniz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda 3 Kasım'da Glasgow'da Türkiye'nin yeşil kalkınma stratejisi kapsayıcı sürdürülebilir ve insani bir vizyon başlıklı bir panel düzenleyeceğini duyurdu. Panelde iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezi politikalarla Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri ele alınacak. Son yıllarda kuzey kutup dairesindeki sıcaklığın küresel ısınmanın iki katından daha fazla artmasından dolayı Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen Rusya'nın Kalmukya Cumhuriyeti'nde çölleşme devam ediyor. Bölgede geniş bozkırların yerine artık kum tepeleri alırken binlerce yerleşim yerinde halk yiyeceği sınırlı şekilde erişebiliyor. Uzmanlar Rusya'nın kuzeyindeki sıcaklıkların küresel ortalamanın iki katı daha fazla arttığına dikkat çekerken Son 5 yıldır Botsahieva ve ekibi yerel halktan çobanların kum tepelerinin etrafında kaligonum çalıları dikmelerine yardım ediyor. Bu çalıların kökleri çölünün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri